أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bir علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أرحم Evet bir önceki dersimizde kıyametin alametlerini işlemiştik yarıda kalmıştı Kıyamet'in küçük alametlerini işliyorduk. Bu küçük alametleri de üç kısımdı. Birinci kısmı küçük alametlerinin birinci kısmı meydana gelmiş, vuku bulmuş ve bitmiş olan alametlerdi. Onlar da Ali Efendi'nin gönderilmesi, onun vefatı, ayın yarılması, Kudüsün fethedilmesi olarak işlemiştik. Bir de zuhur eden, zuhur etmiş ve şu anda da zuhur eden ve hali zuhur etmeye devam edecek olan ikinci kısım, kıyamet alametleri vardı. Bunlar da kısacası fitnelerin ortaya çıkması, peygamberlik iddiaten kimselerin ortaya çıkması, emniyetin yayılması, güvensizlikten sonra emniyetin yayılması, şeriat ilminin kabz edilmesi, artık çekilmesi, cehaletin ortaya çıkması, polislerin, emniyet güçlerinin fazlalaşması, zalim yardımcılarının fazlalaşması, zalimlere yardımcı olan, müzik ve müzik aletlerinin ortaya çıkıp yayılması, çoğalması, zinanın zuhur etmesi, yayılması, içki içinin, içkinin helal kılınması, bu konuda fazlalaşması, yalın ayaklı, çıplak kimselerin binalarda yarış yapmaları, mescitler yapıp, süsleyip sonra onlarla böbürlenmeleri, Müslümanları, koca koca, büyük büyük camiler yapıp, süsleyerek bunlarla böbürlenmeleri, ölümlerin çoğalması, zamanın yaklaşması, zamanda bir bereket olmayışı, birbirine yaklaşması, ehli olmayan kimselere, görevler verilmesi, belli kademelere getirilmeleri. Ee, nerede kaldıysan inşallah siz hatırlatın, ben tam olarak sen yoktun Evet. Nasıl? Geçenek. Onu da yaptı ya, hocam geldiği hafta. Siz vardırız ya, Evet, bu ümmette şirkin yayılması, bunu da işlemiştik. Evet, evet inşallah. Evet, yine kıyamet alametlerinden bu ümmette şirkin yayılması addediliyor, sayılıyor. Ve gerçekten de bunu çok açık bir şekilde görmekteyiz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra zaten ilk etapta hemen irtidat hareketi başlıyor. Hz. Ebu Bekir ordu çıkarıp onlara karşı savaşıyor. İslam dinine geri çevirtiyor. Aradan kısa bir müddet geçtikten sonra yavaş yavaş şirk artık ümmette zuhur etmeye başlıyor. Özellikle de kabir şirkleri, ilk etapta kabir şirkleri salih zatlardan gidip medet isteme, yardım isteme ve hatta onlara ilahi sıfatlar yükleme şeklinde e, şirk bu şekilde ortaya çıkıyor. gün Günbegün çoğalıyor tabii değişik şekillerde ve özellikle de günümüze doğru son takriben 100-200 senedir daha önce de var, var olan bir şirkti fakat son 100, -100 senedir e, hakimiyet konusunda Allah-u Teala'ya ortak koşulması her tarafı kasıp kavuruyor ve genel anlamda artık dünyanın her bir tarafında özellikle de hakimiyet konusunda artık Allah'a ortak koşulmakta Allahu Teala'nın kanunları rafa kaldırılmış artık beşeriyet insanlar kendileri kanun koyuyorlar. Bu şekilde şirk yayılmıştır. Çarşıların birbirlerine yaklaşması kıyamet alametlerindendi. Bunu herhalde bahsettim. Ee, amelin az olması, sözün çok olması, amelin az olması kıyamet alametlerinde. Evet, cimriliğin yaygın olması yine kıyamet alametlerinde. Cimrilik. Ketretülkezi yalanın çokça yayılması, fazlalaşması yine kıyamet alametlerinde. Maalesef bu yalan aslında çok da kötü bir haslet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki, mümin cimi olabilir. Mümin korkak olabilir. Fakat mümin yalan söylemez. O kadar kötü bir haslettir Allah katında ve büyük günahlardandır. Maalesef bu hastalık da çok yaygın bir şekilde. Bunu günümüzde görmekteyiz. Malın çoğalması da kıyamet alametlerinden. Zenginliğin çoğalması, malın çoğalması ve bunu biz yine açık bir şekilde görmekteyiz. Yaşlı insanlarla konuştuğumuz zaman ya da daha önce bir 10-15-20 sene böyle geriye baktığımız zaman fakirliğin daha böyle açık bir şekilde var olduğu, imkansızlığın daha fazla var olduğu ama günümüzde imkanların çok daha fazlalaştığı, artık lüks yaşadığımız ve malımızın da çoğaldığını ne yapıyoruz fark ediyoruz, görüyoruz. Daha önce yamalı elbiseler giyiniyorlardı. Şu anda artık yamanı elbise hemen hemen görülmez yani. Kimse giymez. Evet. Ve mal öyle bir çoğalacak ki ileride gelecek zekatını vermek isteyen kimseler olacak. Zekatını alacak insanları bulamayacaktır. Adam zekatını çıkaracak, dolaşacak. Kime takdim edecekse kusura bakma paraya ihtiyacım yok diyecek böyle bir hal olacaktır. Tabii bu malın çoğalması da hayra alamet değildir. Çünkü Hazreti Ömer döneminde bir ara hazine şeyler getirilince e, savaştan elde edilen ganimetler haraj getirildiği zaman Betülmal dolup taşıyor. Hazreti Ömer Betülmala gidip o getirilen hazineleri görünce ağlamaya başlıyor. Sahabe şaşırıyor. Ya emir el-mü'minin diyorlar. Bugün sevinme günü. Baksana kafirlerin, işte gayrimüslimlerin malları artık müslümanlara gelmektedir. Müslümanların eline geçmektedir. Ve bunlar Allah yolunda dağıtılacak. Bu fetihin şeyidir, işaretidir. İslam'ın artık yüceldiğinin işaretidir. Deyince Hz. Ömer diyor ben meseleye bu şekilde bakmıyorum diyor. Ve ben korkarım ki diyor dünya artık açıldı bize. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyle değildi diyor vaziyet. Hazreti Ebubekir Bekir döneminde vaziyet böyle değildi. Onlar en hayırlı bir şekilde bu dünyadan irtihal ettiler. Bu benim dönemime de geldi. Şu anda dünya Müslümanların önüne açıldı. Korkarım ki eski ümmetleri bozduğu gibi bizi de bozacaktır diyor. Ve korkarım ki Allah-u Teala şu anda bizim mükafatımızı dünyada veriyor, ahirete bize bir şey bırakmayacaktır. Çünkü bir ayette Allahu Teala o kafirlere dünyada işte nimet verdiğini, ee, nimetlendirdiğini ve onlara ahirette hiçbir şey bırakmadığını beyan ediyor. Korkarım ki biz de bu ayete dahil oluruz diye ağlamaya başlıyor Hazreti var Gerçekten de man böyledir. Özellikle mal ve, e, dünya tabi mal dünya içerisinde o ikisi bir onun aslında bir şey kadınlar ve dünya ya da kadın ve mal en çok müminleri saptıran, uzaklaştıran iki tehlikeli unsur. Aleyhissalatu vesselam diyor en çok korktuğum ümmetim için en çok korktuğum iki hasfet diyor. Çünkü mal arttıkça kişi Allah'tan ne yapıyor? Uzaklaşıyor. İnnel insane la yaghâ en ra'ahu Tabii istisnalar vardı bu ayrı bir daha. Fakat genel anlamda dikkat edin en çok Allah'a isyan eden zenginlerdir. Fakirlerden daha fazla isyan ediyorlar. Halbuki daha fazla şükretmeleri gerekiyordu. Bu meclislerde en zengin insanlar arasında var olması gerekiyordu. Çünkü Allah Teala nimet verdikçe Allah'a daha fazla şükredilmesi gerekiyor. Bakıyorsun ki en çok isyan eden en çok nakillik yapan da maalesef zenginler. İnsanın çünkü tabiatı bu şekildedir. Ticaretin çokça yaygın olması, kıyamet alametlerinden her tarafta ticaretin var olması, depremlerin çokça olması, yaygın olması da kıyamet alametlerinden sürekli duyarız. Her tarafta şurada burada depremler oluyor diye. Emin kimseye hain gözle bakılması, hain kimseye de emin gözle bakılması. Kıyamet alametlerinden günümüzde açık bir şekilde görmekteyiz. Artık emin olan kimseler, sağlar, güvenler kimseler uzaklaştırılıyor. Hain kimseler getiriliyor devlet kademelerinden. Fuhuşun yaygınlaşması. Bugün neredeyse her bir televizyon kanalında fuhuş var. Hemen hemen her bir gazetede fuhuş var. Dışarı çıktığınız zaman her tarafta fuhuş kadın, işte çıplak kadınlar ve sözler, okunan şeyler, yazılan şeyler vesaire sair görseller hep bu yönde. Sürekli gün be gün fuhuş ne oluyor? Bu toplumda çoğalıyor. Rahim akrabalığının artık gözetilmemesi kesilmesi, özellikle baba, anne, baba. Ondan sonra en yakın olan kimseler mesela Nine Dede sonra hala teyze vesaire bu şekilde bunlarla artık akrabalığın kesilmesi, ilişkinin artık kopması tıpkı Avrupalaşma sürecinde olduğu gibi Avrupa'da 18 yaşına gelen gençler gene de evden ayrılırlar. Anne babalarını pek görmezler. Hatta bazıları belki senelerce geçer anne ve babasını görmediği için işte senede bir babalar günü konmuş, senede bir anneler günü konmuş ki hani hatırlasın annesini ve babasını ve bir kısmı da o seneler senede bir gün olan o günde de gidip annesini görmez. Sadece telefonda gününü tebrik eder ya da ona işte hediye gönderir, tebrik gönderir, işi bu şekilde bitirir. Ve bu anlayış Müslümanın arasına da ne yapıyor? Gün be gün sirayet ediyor. Rahim akrabalığı ne oluyor? Bitiyor. Kötü komşuluk kıyamet alametlerinden. Şu anda komşular neredeyse birbirlerini tanımıyorlar. Aynı binada. Hatta karşı karşıya olan komşular birbirlerini görmezler. Ve birbirlerine olan muameleleri de nedir? Kötüdür. Eziyet edenler. Bu onlar için çok normaldir. Evet. Hükmün satılması, hüküm yani devlet kadrosunda hüküm hüküm süren kimselerin artık işte rüşvetle o konumlara gelmeleri ve hükmedilirken de İslam'a göre, adalete göre değil, zulme göre hatta işte e, nefislerin arz ettiği şekilde hükmedilmesi ilmin işte alim olmayan kimselerde aranması, alim olmayan, ilimde basit olan kimselerde gidip ilim aramak, onlardan fetva sormak, dini istemek, bu da kıyamet alametlerinden. Günümüzde görüyoruz yüzlerce binlerce hoca var. Fakat birçoğu gidip fetva sorulduğu zaman gerekirse şirki tevhid olarak gösterir. Bid'atı sünnet olarak gösterir, haramı helal olarak gösterir. İlim olmadığından dolayı çok yanlış fetvalar verirler. Ve bunlar beğenildiği için onlara gidip fetva sorulur. Çıplak ama giyilik ama çıplak olan e, kadınların zuhur etmesi, Normalde giyinik işte kapalı diye sözde bu şekilde geçiyor ama gerçekte çıplak olan kadınlar aleyhissalatü vesselam bu şekilde vasfediyor. kesiyatun âriyât diyor. Hem giyiniktirler hem de çıplaktırlar. Nasıl oluyor giyinik ve çıplak? Evet giyiniktir, elbise giymiştir başını örtmüştür. Fakat İslam'ın emrettiği şekilde örtmemiştir. İnce elbiseler, kısa elbiseler, dar elbiseler giymesi İslama, İslam'ın emrettiği şekilde değil de nakışlı, çiçekli böyle rengarenk şekillerde süslemeli elbiseler giyilmesi bu işte hadiste bahsedilen de odur. Ve bunlar için de diyor me'ilatun mu hem meil ederler hem de meilettirirler. Yani yürürken işte kurtarak işte dikkat çekerek, erkekleri celbederek bu şekilde hareket ederler. Bu şekilde yürürler. Meylederler ve meylettirirler kendilerine. Başları işte devenin hörgücü gibidir. Bu işte sınıf, insanlardan bu sınıfı ben kıyamet gününde görmeyeceğim diyor. Benden uzak olacaklar. Cennetin kokusunu da almayacak bu kadınlar diyor. Ve günümüzde çok açık bir şekilde görüyoruz. Örtülü sözde ama açık olan kadınlardan daha beter. Sahte şahadetin, şahitliğin var olması, yaygınlaşması, yine kıyamet alametlerinden, yalan yere gidip şahitlikte bulunmak, ani ölümlerin ortaya çıkışı, helal rızkın işte aranmaması, talep edilmemesi, para gelsin de, nereden gelirse gelsin anlayışının ortaya çıkması, halbuki selef-i salihinde Salih olan kadınlar, kocası işe gideceği zaman sabahleyin. işte efendi giderken, işe giderken ve hatta para kazanırken aman aman helal ona rızkı getir bize. Sakın haram rızık bize getirme. Çünkü bizler açlığa dayanabiliriz ama cehennem ateşine dayanamayız. Diyerek kocalarına böyle tavsiyede bulunulmuş. Fakat o dönem geçti maalesef şu anda erkeklerin birçoğu rızık getirler. Kimse sormaz bu rızık nereden geldi, haram mı, helal mi, dikkat ediyor musun sen Allah'ın ahkamına, işte zerre kadar bir haram katmamaya dikkat ediyor musun rızkına diye, maalesef sorun olmamakta. Evet, bu şekilde e, kıyamet alametleri nedir? İşte bu küçük kıyamet alametleri yayılmakta, yayılma, yayınlaşmaktadır. Yine bunlardan bir tanesi de artık yaşayan insanların fitneler sebebiyle ölü olanların yanından geçerken, yani mezarların yanından geçerken, ah keşke ben bu mezarın içinde olsaydım, keşke ben yaşamamış olsaydım, ölmüş olsaydım diye ölümü temenni etmeleri fitnelerden, fesatlardan dolayı öyle bir durum yaşanacaktır. Evet, bu Alametler hep zuhur etmiş ve şu anda da zuhur eden küçük alametlerdir. Bir de yine küçük sayılı daha zuhur etmemiş, ortaya çıkmamış olan alametler de var. Onlardan bir tanesi de Fırat Nehri'nin çekilmesi ve onun altında e, altın çıkması. Bir dağ kadar altın çıkması. Aleyhisselatü Vesselam diyor böyle bir durum gördüğünüz zaman, Altın çıktığı zaman Fırat Nehri çekilip de altın görürseniz sakın sakın gidip o altından almayın diyor. Çünkü her yüz kişiden 99 kişi ölecektir diyor. Ve her birisi ben kurtulurum ümidiyle gidecek ve öldürülecekler diyor. O yüzden gitmeyin o altından da almayın diyor. Tabi bazıları buna yorum getirirler. İşte bundan kasıt petroldür, ve hatta ziraattır, ve hatta yap projesidir, ve hatta şudur budur bunlar hep kendilerinin düşünceleri. Fakat hadiste bu şekilde geçiyor. Fırat Nehri çekilecek ve altında ee, büyük oranda altın çıkacaktır artık. Allah Halim hangi zamanda? Ve onun içinde büyük savaşlar olacaktır. Çok çakam dökülecektir. Her yüz kişiden, düşünün bir kişi kurtuluyor. 99 kişi ölüyor. Konstantiniye şehri, yani İstanbul şehrinin silahsız olarak fethedilmesi kıyamet alametlerindendir. Silahsız olarak. Ve bir hadiste de onun tekbirlerle fethedileceğini beyan ediyor aleyhissalatü vesselam. Bu bahsedilen işte fetih şu ana kadar olmuş olan bir fetih değildir. Çünkü şu, ana, şu anda yani daha önce yapılan fetih silahla yapılan fetihdir. Fakat aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiği e, bu kıyamet alametinden olan bu fetih de silahsız olacak olan fetihdir. Türklerle büyük savaşın kopması kıyamet alametidir. Daha bazıları bunu şeye yorumlamışlardır. İşte Tatarlarla, Moğollarla yapılan savaşlar. Bazıları da hayır diyorlar. Bu daha ileride gelecek olan. Bazıları da şeye Yecüc ve Mecüc'e yorumlanırlar. İşte Yecüc ve de Türk kavimlerinden oldukları rivayetleri vardır. Tabi Allah-u alem. Yahudilerle büyük bir savaşın kopması ve hatta o savaşta ağaçlar ve taşlar konuşacaklar. Müslümanlara yardımcı olacaklar. Arkamızda Yahudi var saklanmış gel öldür diye. Böyle büyük bir savaşın kopması kıyamet alametinde. Kahtan bölgesi yani Yemen'de Kahtan bölgesinde bir adam çıkacak. Kahtani isminde ve bu asasıyla diyor insanları peşinde sürükleyecek. İnsanları hükmedecek, midenlik, rehberlik yapacak. Bir hadisinde de Ali Vesselam bir onun sıfatları Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarından eksik değildir. Yani salih bir zattır, Allah'a davet eden örnek bir şahsiyettir ve birçok kişiyi etkileyip peşinden sürükleyecektir. Sahi görüşe göre burada ihtilaf var. Mehdi'den önce mi, sonra mı? Sahi görüşe göre Mehdi'den önce gelecektir. Mehdi Aleyhisselam'ın mukaddimesidir bu. Evet, erkeklerin azalıp kadınların çoğalması kıyamet alametlerinden. Hatta Aleyhisselam diyor, 50 kadına bir erkek bakıcılık yapıyor. Yani sülalede 50 tane kadın olacak, bir erkek olacak. Öbür sülalede 50 kadın, bir erkek. Hanımları, işte annesi, kızları, amca kızları, işte akrabaları vesaire hep kadın, kadın, kadın, kadın bir erkek. Böyle bir hal olacaktır. Ve tabii şu anda da yani baktığımız zaman kadınların sayısı erkeklerden daha fazla. Sanki günde günde ne oluyor çoğalıyor. Böyle bir durum yaşanacaktır. Evet. Medine şehrinin harap edilmesi, ortadan kaldırılması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şehri Medine o mübarek şehir bir zaman gelecek harabe edilecek harape çevrilecek ve Medine diye bir şehir kalmayacaktır. Aynı şekilde Kabe'nin yıkılması Habeşistanlı bir işte kafir tarafından yıkılacak Kabe ve o Züv-Süvey-Kateyni adındadır. Züvey-Kateyni adında bir Habeşli Kabe'yi yıkacaktır. Ve bir daha Kabe onanılmayacaktır. Bir daha Kabe onanılmayacaktır. Ve o şekilde artık kıyamet ne olacaktır? kopacak. Düşünün Kabe yıkılıyor. Medine yerle bir edilmiş. Haritadan silinmiş. Kabe de yıkılmış, Allah'ın evi, o mübarek yer yıkılmış ve onu onaracak Müslüman yok. Ona sahiplenecek Müslümanlar artık kalmamıştır piyasada. Evet, bütün bu işte olacak olan alametler de küçük kıyamet alametleridir. Bunlar sonradan hukuk bulacak, zuhur edecek alametlerdir. Evet, büyük kıyamet alametlerine gelince Bunların başında Deccal geliyor. Deccal'ın gelişi büyük kıyamet alametlerindendir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli namazlarında onun şerrinden Allah'a sığınırdı. Bu kadar tehlikeli, bu kadar şerli bir adam olacaktır bu. Bu bunun sıfatlarıyla ilgili olarak alev satırsalar işte kısa boylu, kambur, iki gözünden bir gözünün etle kapanmış olması ve çok çirkin bir surette olup anlamda kafir yazılısı bulunan bir şahsiyet. Kendisi haşa ben ilahım diye böyle bir iddiada bulunup yeryüzü, yeryüzünün her tarafını gezecektir. Bütün beldeleri gezecektir. Aleyhisselam diyor 40 gün boyunca dünyada gezecek, 40 gün kalacaktır. Onun bir günü sizin bir seneniz gibidir. Bir günü sizin bir ayınız gibidir. Bir günü bir haftanız gibi bir günü de günleri de sizin sizin günleriniz gibidir. Hesap edildiği zaman takriben 14 küsur ay, yani 14 aydan fazla hesap çıkıyor. Sadece bu kadar bir müddet duracak ve dünyanın her tarafını gezecektir. Mesafe onun için kısalacaktır. Çok kısa sürede çok büyük mesafeler kat edecektir. Ve her beldeye girecektir, insanları imtihan edecektir. İlk olarak Asfahan bölgesi, İran'dan Asfahan bölgesinden 70 bin Yahudi buna dahil olacaktır, katılacaktır. Ve girdiği beldelerde Yahudi, münafık, işte, e, fasık, facir ne varsa ona katılacaklar. Onu tasdik edecekler, müminler ona karşı çıkacak, hatta bazı müminleri de öldürecektir. Onun öldürüp diriltme özelliği olacaktır. allah Teala böyle bir haslet verecektir. imtihan gereği, olağanüstü halleri var. Adamı öldürür, dirilter. Gökyüzüne yağmur indir diyecek, yağmur indirecek. Yeryüzüne nebat çıkar diyecek, nebat çıkaracaktır. Yanında büyük büyük hazineler olacaktır, cenneti ve cehennemi olacaktır. Böyle harikulade şeyleri olduğu için insanları etkiliyor. Müminler onun yalancı olduğunu bildikleri için ona iman etmeyecekler. Aleyhisselatü Vesselam diyor, cennetine attığı kimseler cehenneme girecektir. Cehenneme gönderdiği kimseler de cennete girecektir. Buyuruyor. Bu şekilde yeryüzünü gezecektir. Mekke ve Medine şehirlerine giremeyecektir. Çünkü melekler onları koruyacak. Ama onun heybetinden yani korkusundan dolayı iki şehir de titriyecektir. Büyük bir imtihandır bu. Yani bütün beşeriyet için. Çünkü böyle hasretleri var. Bu şekilde imtihan edecek ee, ve ona iman edecek kimseler çokça olacaktır. Özellikle insanın zaaf yönlerinden yaklaştığı için mal. Mesela insanın en çok zaaf yönü nedir? Maldır. Düşünün ki bir beldeye giriyor, hazine dağıtıyor. Bana iman etmiyor musunuz? Ya işte kuraklık var, sefalet çekiyoruz, tamam. Hemen bitirelim. Gökyüzüne yağmur indir diyecek. Hemen yağmur inmeye başlayacak. Yeryüzüne nebaş çıkar diyecek. Her taraf yemyeşil olacak. Mükemmel olacak. Cenneti, cehennemi var. Adamı öldürüyor, diriltiyor. Tabii günümüzde paraya tapan bu insanların ekserisi böyle bir şahseti görünce niye iman etmesinler ki? Ona iman edecekler. Ancak Saduh ve karşı duracaklar. Ve bu kişi böyle yeryüzünde fesat yaydıktan sonra Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek ve onu Bebulut denen Filistin bölgesinde onu katledecektir, öldürecek ve onun şerrini böylece ortadan kaldıracak. Fitnesinden Müslümanları kurtarmış olacaktır. Onu öldürecek şahsiyet Hazreti İsa'dır. Nasıl öldüreceğine detay Onda bir detay yok. Bir detay yok. Allah-u yani. Onu nasıl öldüreceğini bilmiyoruz. Onun fitnesinden korunmak için de Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi var. Eğer Deccar sizlere yetişecek olursa Kehf Suresinin ilk 10 ayetini okuyun diyor. Allah'ın izniyle sizde, sizlere kafi gelecektir diyor. Kehf Suresinin ilk 10 ayeti ve celal şerinden korunmak için e, okunacak olan ayetlerdir. Evet ve fitnesi büyük olduğundan dolayı Aleyhisselam tahiyyatında Allahumme inni auzu bike min fitnetil mesihid deccal. Allah'ım bu Mesih canın fitnesinden sana sığınırım diye sürekli dua dermiş. Yani hafife alınmaması gerekiyor. Evet ikinci e, kıyamet alameti, büyük alametlerinden İsa Aleyhisselam'ın gökyüzüne inmesi, e, yeryüzüne inmesi daha doğrusu, e, rivayetlere göre beyaz minareli Şam bölgesinde, Şam bölgesinde, şu anda Suriye'nin başkenti Şam bölgesinde beyaz minareli bir camiye inecektir. İndikten sonra tabi bu ümmetin arasında olduğu için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine tabi olacaktır. Onun şeriatıyla hükmedecektir. Ve Müslümanlar arasında işte İslam'ın yayılması için, hakim olması için o da çalışacaktır. Mehdi aleyhisselam da tabi o dönemde gönderilmiştir. Ve Mehdi aleyhisselamın arkasında da namaz kılacaktır. Mehdi aleyhisselam bu ümmetten olduğu için İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak. Onu namaza geçirmek istediği zaman Mehdi Aleyhisselam hayır diyecek, sen bu ümmettensin. Senin namaz kıldırman daha doğrudur diyecek. Bu da gösteriyor ki bu ümmet çok hayırlı bir ümmettir. Bu ümmetin fazileti çok büyüktür. allah Teala çok büyük değer vermiştir. Evet. Onun arkasında namaz kılacaktır. Ve İsa Aleyhisselam yedi sene kadar bir müddet duracaktır yeryüzünde. İlk yapacağı işlerden birisi e, hacı kırması, domuzu öldürmesi. Yani Hristiyanlığın tahrif ettikleri bu anlayışı ortadan kaldırması. Onlar hac ibadetini, işte şirkini, küfürünü ortaya çıkardılar. O hacı ortadan kaldıracak, kıracak. Domuzu öldürecek. Şu anda Hristiyanlar helal sayıyorlar. Halbuki haramdı domuz. Bütün şeriatlarda haram konulmuştu. Onlar tahrif ettiği için helal sayıyorlar. Ve Hristiyanlardan, ehli kitaptan daha doğrusu Yahudi ve Hristiyanlardan cizzeyi kaldıracaktır. Bundan sonra cizzeyi ödemek yok. Ya mümin olursunuz ya da öldürülürsünüz. Başka bir çıkar yolu yok. Şu anda tabii cizzeyi ödeyebiliyorlar. Ee, İslam'a girme şeyleri yok, şartları yok. Ama İsa, İsa Aleyhisselam bu cizzeyi kaldıracak. İman etmeyen Hristiyanları da Yahudileri de kılıçtan geçirecek. Ve onun döneminde mal çoğalacaktır, zenginlik olacaktır. Her tarafta bereket olacaktır, cimrilik yok olacak. İnsanlar arasında adalet olmayacaktır, düşmanlık olmayacaktır. Vefat edecektir İsa Aleyhisselam daha sonra görevini bitirdikten sonra Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklardır. Evet. Yine kıyamet alametlerinden Yacuc ve Mecuc diye iki kavmin ortaya çıkması Bunlar da Aleyhisselatü'nün beyan ettiği gibi çok kalabalık gruplar şu anda varlar fakat nerede kaldıkları durdukları tabi bilinmiyor ee, Zülkarneyn Aleyhisselam sed yapmıştı. Onları engelleyen bir sed yapmıştı ve o sedi delmeye çalışıyorlar. Ne zaman delerlerse işte yol açarlarsa oradan işte yeryüzüne fırlayacaklar ve her tarafta işte her taraf yecüc ve mecüc bu mahlukattan kaynayacaktır. Hatta bir hadis de aleyhisselatü diyor bunlar uğraşırlar, uğraşırlar o sedi açmak için bir delik açarlar. Sabahtan akşama kadar çalışırlar. Bir delik açarlar. Yarın gelir bunu tamamlarız diyorlar. İstirahata çekiliyorlar, uyuyorlar. Ertesi güne kalkıp, kalkıp gelince bakıyorlar ki o delik kapanmıştır. Bir daha uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, akşama kadar bir delik açıyorlar. Ertesi güne biz bunu tamamlarız diyorlar. İstirahata çekiliyorlar. Ertesi güne gelince bakıyorlar, tamamlanmış. İnşallah demedikleri için işi tamamlayamıyorlar. Bir gün inşallah diyecekler ve o açacaklar. sedi açtıktan sonra yeryüzüne tabi müsallat olacaklar. Girdikleri her tarafı bozacaklar, fesat edecekler. Hatta bir hadiste diyor, Taberistan e, gölünün yanından geçtikleri zaman bunların evvelileri, başta geçenler oradan geçerken bütün gölün suyunu içecekler. Kurutacaklar. Arkadan gelenler diyecekler ki ya burada göl yok muydu? Su yok muydu diye Orasını kubbu ödecekler. Bu şekilde işte yeryüzünde fesat yayacaklar. Her tarafı talan edecekler. Ve İsa aleyhisselam ile müminleri muhasara altında tutacaklar. İsa aleyhisselam beddua edecek onlar hakkında allah Teala onlara hastalık musallat edip ölecekler. Öldükten sonra eee Yine dua edecek ki İsa Aleyhisselam yeryüzünü onlardan temizlemesi için çünkü çok kötü bir şekilde kokuyorlar. Allah-u Teala kuşlar gönderecek bunların cesetlerini alıp dünyanın değişik yerlerine bölgelerine fırlatacaklar. Daha sonra şiddetli yağmurlar inip o bölgeleri temizleyecekler. Ve böylece onların şerinden Müslümanlar artık kurtulmuş olacaklar. Çünkü Aleyhisselam diyor, onlara güç yetiremez Müslümanlar diyor çok kalabalık oldukları için onlara böyle güç yetirilmeyecektir. İsa Aleyhisselam'ın duasıyla helak olacaklar. Tabi ile ilgili olarak da Aleyhisselam'ın çok garip şekillerin olduğunu beyan ediyor. Kısa boylu ve kulaklarının çok büyük olduğunu hatta o kulaklarıyla birisini kendilerine yatak, birisinde kendilerine örtü yaptıklarını söylüyor. Aleyhisselatü Boy, Yani boydan boya kulağı var. Birisini yatak yakıyor, birisini de üstüne ırtıyor. O şekilde garip mahluklar olacaktı. Evet, diğer geri kalan alametler inşallah gelecek dersimizde işleriz. Rabbim bu fitnelerin zuhur edeceği, bu kötü şeylerin zuhur edeceği günler, günler eğer yaşayacak olursak bizi imandan ayırmasın. Ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alemin. Allah'ın